10 Küçük zenci. Yazan Agatha Christie Çeviren Tomris Uyar 6. Bölüm Philip Lombard gün doğarken uyanırdı. O sabah da aynı saatte kalktı. Dirseğinin üstüne yaslanıp havayı dinledi. Rüzgar biraz dinmişti ama yine esiyordu. Yağmurun sesi duyulmuyordu. Saat 8'de rüzgar artmıştı. Ne var ki Lombard duymuyordu. Yine uyumuştu. 9.30'da yatağın kenarına oturmuş saatine bakıyordu. Saati kulağına yapıştırdı. Dilini dişleri arasına sıkıştırıp en belli başlı özelliği olan o kurnaz gülüşüyle güldü. Yavaşça ''Artık harekete geçmenin zamanı geldi.'' dedi. Ona yirmi kala Blor'un kapısını vuruyordu. Blor dikkatle açtı kapısını. Saçları karma karışıktı, Gözlerinden uyku akıyordu. Lombard tatlı bir sesle ''Hala uyuyor musun?'' dedi. ''Vicdanının rahat olduğunu gösterir bu.'' ''Ne var?'' Dedi ''Kimse geldi mi? Çay filan getiren oldu mu?'' ''Saat kaç biliyor musun?'' Blor omzunun üstünden yatağının yanında duran saatine baktı. ''Ona yirmi var. Nasıl uyumuşum? Rogers nerede?'' ''Ben de onu soracaktım.'' dedi Lombard. ''Ne demek istiyorsun?'' Blor'un sesi sertti. ''Rogers ortada yok demek istiyorum.'' dedi Lombard. ''Odasında da değil ne çaydanlık ateşe konulmuş ne de ateş yakılmış.'' Bloor yavaşça bir küfür salladı. ''Hay Allah, nerede olabilir? Adada dolaşmaya mı çıkmış? <gülüyor> Dur da giyineyim. Bakalım ötekiler biliyorlar mı?'' Philip Lombard başını salladı. Kapalı kapılar boyunca ilerledi. Armstrong kalkmış, değişmişti. Yargıç Wargrave tıpkı Blor gibi güçlükle uyanabildi. Vera Clayton giyinmişti. Emily Brant'in odasında kimse yoktu. Evi dolaşmaya başladılar. Rodgers'ın odası Philip Lombard'ın dediği gibi boştu. Yatak bozulmuştu. Tıraş makinesiyle tıraş fırçası, sabun daha ıslaktı. Lombard, demek uyanmış, dedi. Vera, kesin olmasına çalıştığı alçak bir sesle, belki de, dedi, saklanmış bizi bekliyordur. Lombard, herkesten her şeyi bekliyorum artık, dedi. En iyisi onu bulana kadar birbirimizden ayrılmayalım. Adada bir yerde olmalı, ''Dedi Armstrong.'' Tıraş olmadan onlara katılan Blore, ''Peki Miss Brent nerede?'' diye sordu. Hole girerlerken Emily Brent ön kapıda duruyordu. Yağmurluğu vardı üstünde. ''Deniz hiç alçalmamış.'' dedi. ''Korkarım, bugün de motor gelemeyecek. Adada yalnız başınız mı dolaşıyordunuz?'' diye sordu Blore. ''Bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini düşünemediniz mi?'' ''Çok dikkat ettim Mr. Blor. ''Dedi Emily Brandt.'' Blor homurdandı. ''Rodgers'ı gördünüz mü?'' Miss Brandt kaşlarını çattı. ''Rodgers'ı mı?'' ''Yoo, bu sabah görmedim. Neden?'' Yargıç Wargrave tıraş olmuş, giyinmişti. Takma dişleri ağzındaydı. Merdivenleri inip yemek odasının kapısına yöneldi. ''Aa!'' dedi. ''Sofrayı bile kurmuş.'' ''Dün gece de kurmuş olabilir.'' dedi Lambert. Hepsi içeri girdiler. Özenle dizilmiş tabaklara baktılar. Büfedeki fincanlara, kahve ibriğine. İlk gören Vera oldu. Yargıçın koluna yapıştı birden. Güçlü parmakları ihtiyarın canını iyice yakmıştı. Zencilere bakın! Diye haykırdı. Masanın ortasında altı zenci biblo kalmıştı. Çok geçmeden buldular onu. Avlunun öte yanındaki çamaşırlıktaydı. Mutfakta ateş yakmak için odun kesmeye gelmişti. Küçük balta, hala elindeydi. Ondan daha büyük, ağır bir baltada kapıya dayanmıştı. Madenden sapı kahverengiydi. Rogers'ın ensesindeki derin yara gibi. "Kesin belli," dedi Dr. Armstrong. "Katil yavaş çarkasına sokulmuş, o eğilirken baltayı bir savuruşta ensesine indirmiştir." Bloor baltayla eleyi gözden geçiriyordu. Yargıç Wargrave sordu: bunu yapabilmek için kuvvetli mi olmak lazım? Armstrong ciddi bir sesle bir kadın da yapabilir yani dedi. Çevresine çabucak göz attı. Vera Clayton'la Emily Brandt mutfaktaydılar. Kız yapabilir pekala, çok kuvvetli. Miss Brandt pek zayıf görünüyor ama o tip kadınlarda acayip bir güç vardır. Hem sonra unutmamalıyız. Delilerin gücü olağanüstüdür. Yargıç düşünceli bir tavırla başını salladı. Blor, içinin çekerek ayağa kalktı. ''Parmak izi de yok.'' dedi. Baltanın sapı silinmiş. Bir kahkaha duyuldu. Şaşkınlıkla döndüler. Vera Clayton avluda duruyordu. Tiz, kulak tırmalayan bir sesle bağırıyordu. Kahkahayla savruluyordu gövdesi. ''Bu adada arı bulunur mu? Söyleyin.'' <gülüyor> Balı nereden alacağız?'' <gülüyor> Boş bakışlarla onu süzdüler. Sanki o aklı başında dengeli kız birden çıldırmıştı. Vera aynı acayip sesle konuştu. Bakmayın öyle. Sanki delirmişim gibi. Akıllıca bir soru soruyorum size. Arılar, kovanlar anlamıyor musunuz? O tekerlemeyi okumadınız mı? Hepinizin yatak odasında bir tane var. Üstünde düşünün diye konmuş. Aklımızı kullansaydık doğru buraya gelirdik. Yedi küçük zenci kardeş gidip odun kestiler sonra hepsini ezberledim diyorum size. Altı küçük zenci kardeş kovanla oynadılar. Birine arı soktu. Bu yüzden soruyorum işte. Bu adada arı bulunur mu? Ne gülünç değil mi? Değil mi? <gülüyor> Yeniden delice gülmeye başladı. Doktor Armstrong ona doğru yürüdü, elini kaldırıp yanağına bir tokat patlattı. Vera soludu, hıçkırdı, yutkundu. Bir süre sessiz kaldıktan sonra teşekkür ederim dedi. Kendime geldim. Sesi yine durgunlaşmıştı. İyi bir öğretmenin sesiydi. Dönüp avluyu geçti, Mutfağa yürüdü. ''Miss Brent ile birlikte kahvaltı hazırlıyoruz size.'' dedi. ''Ateş için biraz odun getirir miydiniz?'' Tokatın izi yüzündeydi hala. O mutfağa girerken ''Aferin doktor.'' dedi Blor. ''İyi başa çıktınız doğrusu.'' Armstrong özür dilercesine ''Zorundaydım.'' dedi. ''Bir de isterik krizleriyle uğraşamayız. İsterik bir kadına benzemiyor.'' dedi Lombard. Armstrong bu görüşe katıldı. ''Tabii değil. Sağlam. Aklı başında bir kız. Birden korkuya kapıldı. Herkesin başına gelebilir.'' Rogers ölmeden önce epey odun kesmişti. Toplayıp mutfağa taşıdılar. Vera ile Emily Brandt iş görüyorlardı. Miss Brandt sobayı karıştırıyor. Vera da Jambon'un kabuğunu kesiyordu. ''Teşekkürler.'' dedi Emily Brandt. ''Elimizi çabuk tutmaya çalışıyoruz.'' ''Yarım saat ile 45 dakika arasında tamam. Çaydanlık bir kaynasa.'' Müfettiş Blor boğuk bir fısıltıyla Philip Lomber'da sordu. ''Ne düşünüyorum biliyor musun?'' ''Söyleyeceğine göre kafamı pek yormayayım.'' Blor ciddi bir adamdı. Pek anlamazdı şakadan. Kuru bir sesle devam etti. Böyle bir dava Amerika'da görülmüştü. İhtiyar bir adamla karısı başlarına balta vurularak öldürülmüşlerdi. gündüz. Kızlarıyla hizmetçiden başka evde kimse yokmuş.'' Hizmetçinin bu işle ilgisi olamayacağı kanıtlandı. Kızları ağır başlı, geçkince biriymiş. Katil olması akıldan uzak görülmüş. Onu serbest bıraktılar. Davayı da bir türlü çözümleyemediler. Durdu. Balta'yı görünce bu aklıma geldi. Mutfağa girdiğim zaman öyle serin kanlı davrandı ki kılı bile kıpırdamamıştı. Öteki kriz geçirdi zavallı. Olağan değil mi? Philip Lombard. Olabilir, dedi kayıtsızca. Blor sürdürdü. Ama öteki, düzenli, temiz, bir önlük takmış. Mrs. Rogers'ın önlüğü olmalı. Kahvaltı bir saate kadar hazır olur, diyor. Bana kalırsa kadın resmen kaçık. İhtiyar kızlar çoğunluk böyle olurlar zaten. Büyük cinayetler işlerler demiyorum ama pusulayı şaşırırlar. Bunun da başına din vurmuş. Kendini Tanrı'nın vekili sanıyor. Odasında oturup Durmadan İncil okuyor. Philip Lombard içine çekti. Bu insanın aklını kaçırdığını göstermez ki, dedi. Ama Bloor vazgeçmiyordu. Üstelik yağmurluğunu giymişti. Gezmeye çıktığını söyledi. Öteki başını salladı. Rogers odun keserken öldürüldü, dedi. Yani kalkar kalkmaz. Brent'in saatlerce dışarı dolaşmasına hiçbir neden yok. Bana sorarsan, Rogers'ın katili olsa ne yapar yapar mışıl mışıl uyurdu. Dediğimi anlamıyorsunuz Mr. Lombard, dedi Blor. Kadın suçsuzsa tek başına dolaşmaktan korkardı. Yalnız korkacak bir şey olmadığını bilseydi, yani kendisi katil olsaydı korkmazdı. Doğru, dedi Philip Lombard. Bunu hiç düşünmemiştim. Hafifçe gülümsedi. Demek artık benden kuşkulanmıyorsun. Önce kuşkulanmıştım doğrusu, dedi Blor Utançla. O tabanca, şu gizleyip de sonradan anlattığın hikaye. Ama şimdi bakıyorum da çok belirliydi bütün bunlar. Sen benim hakkımda ne düşünüyorsun? Philip düşünceli bir sesle yanılabilirim tabii dedi. Ama bu işi yapacak düş gücü yok sende. Eğer katil sen önünde eğilirim arkadaş. Müthiş bir oyuncu olduğun için sesini alçalttı. Söyleyeceklerin aramızda kalacak Blor. Gün batmadan ikimizin de posasını çıkarabileceklerine göre şu yalancı tanıgıdık olayını anlatsana bana. Blor ayak ayak üstüne attı. ''Artık saklamanın gereği kalmadı zaten.'' dedi. Lander suçsuzdur suçsuz olmasına. ''Arkadaşları biraz para yedirdiler bana. Onu öne sürdük. Eğer başka... Eğer başka tanıklar olsaydı söyleyemezdin değil mi?'' dedi Lombard sırıtarak. ''Aramızda kılacak canım. Demek kurtardın paçayı.'' ''Görevimi yapmadım. Pursel şebekesi çok zorbadır ha. Terfi ettim ama.'' Lander da yaşam boyu hapse mahkum olup hapishanede öldü öyle mi?'' Öleceğini nereden bilebilirdim? Tabii şanssızlık. Ben mi yoksa o mu şanssız? Sen de. Çünkü bu yüzden senin de yaşamın kısalacağı benzer. Benim mi? Bloor'un gözleri açılmıştı. Ben de dedi. Rogers'la ötekiler gibi saf saf öbür dünyayı boylayacak göz var mı? Öyle dikkat ediyorum ki. Heh dedi Lombard. Görürüz. Zaten sen ölürsen ben paramı alamam. Bana bakın Mr. Lombard ne demek istiyorsunuz? Philip Lombard dişlerini gösterdi. ''Yani sevgili Blower?'' dedi. ''Bence çıkar yol yok.'' ''Ne?'' ''Sen bu kafayla gidersen kısa zamanda öbür dünyayı boylarsın. Une Owen gibi düş gücü olan biri istediği an kendine hedef yapar seni.'' Blower'un yüzü kızarmıştı. ''Ya sen?'' diye öfkeyle sordu. Philip Lombard'ın yüzü birden katılaşmıştı. ''Benim düş gücüm kuvvetlidir.'' dedi. Daha önce de böyle sıkışık durumlarda kalmış, paçayı kurtarmıştım. Şimdi de, büyük söylemeyeyim ama, şimdi de kurtaracağım gibi geliyor. Yumurtalar sahandaydı. Vera ekmeği kızartırken düşünüyordu. Neden öyle kendimi kaybettim sanki? Yapılacak şey değildi. Kendine gel kızım, kendine gel. Her zaman soğuk kanlılığıyla övünmemiş miydi? Miss Clayton elinden geleni yaptı, soğuk kanlılığını yitirmeden Sirel'in ardından yüzmeye başladı. Neden bunu düşünüyordu şimdi? Hepsi bitmişti artık, bitmişti. Kendisi kayaya ulaşamadan batmıştı Sayril. Akıntının gövdesini açığa götürdüğünü duymuştu. Kendini bırakmıştı. Çok yavaş yüzüyordu. Sonunda kayık yetişmişti. Herkes cesaretini, soğukkanlılığını övmüştü. Ya Hugo? Hugo yalnızca bakmıştı o kadar. Şimdi bile ne acı Hugo'yu düşünmek. Neredeydi o? Ne yapıyordu? Nişanlanmış mıydı acaba? Evlenmiş miydi? Emily Brand sert bir sesle ''Vera!'' dedi. ''Ekmek yanıyor.'' ''Affedersiniz Miss Brand, nasıl dalmışım.'' Emily Brand cızırdayan yağdan son yumurtayı da çıkardı. Vera kızartacağı yeni bir dilim koydu. ''Ne sakinsiniz Miss Brand.'' Emily Brand dudaklarını büzdü. ''Heyecanlanmanın kötü bir şey olduğunu bilirim. Bana öyle öğrettiler.'' Vera düşündü. Çocukken çok baskı altında kalmış... Bunun sonucunda korkmuyor musunuz diye sordu. Durdu. Sonra ekledi. Yoksa ölümden korkunuz yok mu? Ölmek. Emily Brent'in katı beynine bir bıçak saplanmıştı sanki. Ölmek ha? Ama o ölmeyecekti ki. Ötekiler öleceklerdi evet ama o Emily Brent ölmeyecekti. Bu kız anlamıyordu. Emily korkmuyordu. Brent'lerin hiçbiri korkmazdı. Ailesindeki bütün erkekler askerdi. Yiğitçe ölmesini bilmişlerdi. Onlar da tıpkı Emily Brand gibi dürüst bir yaşam sürmüşlerdi. Utanılacak bir şey yoktu ki. Demek ölmeyecekti. Tanrı kullarını tanır. Gecenin korkunçluğundan da ürkmeyeceksin. Gündüz uçan oktan da. Şimdi gündüzdü. Korku yoktu. Kimse adadan gitmeyecek. Kim demişti bunu? General MacArthur canım. Kuzeni Elsie Macpherson'la evlenen adam. O aldırmıyordu işte. Neredeyse... Bekliyor ölümünü. Kötü bir şey. Böyle duygular dine aykırıdır. Bazı kimseler ölümü hiç önemsemez. Hatta kendilerini öldürürler. Beatrice Taylor. Dün gece düşünde Beatrice'i görmüştü. Dışarıdaydı. Yüzünü pencereye dayamış yalvarıyordu. İçeri girmek istiyordu. Ama Emily Brent izin vermemişti. Verseydi korkunç bir şey olurdu. Emily birdenbire kendine geldi. Kız acayip bir biçimde süzüyordu kendisini. ''Aceleyle her şey hazır değil mi?'' dedi. ''Kahvaltı tepsisini içeri taşıyalım.'' Kahvaltı çok tuhaf geçti. Herkes son derece kibar davrandı. ''Biraz daha kahve ister misiniz Miss Brand?'' ''Jambon Miss Cratorn.'' ''Bir dilim daha ekmek dışarıdan aklı başında gözüken altı kişi.'' ''Ya içten bir kafese sokulmuş sincaplar gibi umutsuzca dönüp aynı yerde duruyordu düşünceleri.'' ''Şimdi ne olacak?'' ''Ne olacak?'' ''Kim?'' ''Hangisi?'' ''Olur mu acaba?'' Bilmem, bir denemeli. Zaman kalırsa, zaman kalır mı ki? Din başına vurmuş ama görünüşünden hiç belli değil. Ya yanılıyorsam? Saçma, delilik, delireceğim galiba. Yiten yumak, kırmızı perdeler, ne demek? Bir türlü anlamıyorum. Sersem, bütün söylediklerine inandı. Kolay oldu. Yine de dikkatli olmalıyım, çok dikkatli. Bibliolardan altı tane kaldı, altı. Bu gece kaç tane kalacak acaba? Son yumurta kim ister? Reçel! Teşekkür ederim. Size ekmek keseyim mi? Uslu uslu kahvaltı eden altı kişi. Yemek bitmişti. Yargıç Wargrave boğazını temizledi. Buyurgan bir sesle ''Durumu tartışsak iyi olacak.'' dedi. Yarım saat sonra oturma odasında buluşalım mı? Herkes bu düşünceyi kabullendiğini bildiren bir ses çıkardı. Vera tabakları toplamaya başladı. ''Masayı kaldırıp bulaşıkları yıkayım bari.'' dedi. ''Biz de yemekleri kilere taşırız.'' dedi Philip Lombard. ''Teşekkür ederim.'' Emily Brand yerinden kalkmıştı. Yine oturdu. ''Of.'' dedi. ''Neyiniz var Miss Brand?'' diye sordu yargıç. Emily özür dilercesine Afedersiniz dedi. ''Miss Clayton'a yardım etmek isterdim ama başım çok dönüyor.'' ''Başınız mı dönüyor?'' ''Doktor Armstrong yanına geldi.'' Önemli bir şey yok. Korkunun etkisi şimdi ortaya çıktı. Size bir ilaç? Hayır. Büyük bir hırsla söylemişti hayırı. Herkes şaşırdı. Kıp oldu Doktor Armstrong. Olanca korkusu, kuşkusu yüzünden anlaşılıyordu kadının. Doktor Armstrong katı bir sesle "Nasıl isterseniz Miss Brent? dedi. "İlaç falan istemem, hiçbir şey istemiyorum. Biraz burada oturursam geçer." Kahvaltı sofrasındaki son tabaklarda kalktı. Ben tam bir everkeyim. Dedi Blor. Size yardım edeyim Miss Clayton. Vera, teşekkür ederim. Dedi. Emily Brand oturma odasında tek başına kalmıştı. Bir süre kilerden gelen sesleri dinledi. Baş dönmesi geçiyordu. Uykusu gelmişti. Neredeyse gözleri kapanacaktı. Kulakları uğulduyordu. Yoksa odadaki vızıltı mıydı bu? Bir arı diye düşündü. Sonra arıyı gördü. Pencere camına tırmanıyordu. Vera Clayton. Arılardan söz açmıştı bu sabah. Arılardan. Bir de baldan. Balı severdi. İmbikten süzerdi. Tıp tıp tıp. Odada biri vardı. Üstünden sular sızan ıslak biri. Irmaktan geri gelmiş Beatrice Taylor. Bir başını çevirebilse görecekti onu. Ama başını çeviremiyordu. Bağırsaydı belki ama bağıramıyordu. Evde kimsecikler yoktu. Tek başınaydı. Arkasında kendisine doğru yaklaşan yumuşak ayak sesleri duydu. Boğulmuş kızın düzensiz ayak sesleri. Genzini yakan ıslak kokuyu duydu. Camda arı durmadan vızıldıyordu. Sonra bir şey battı. Ensesine arının iğnesi girdi. Oturma odasında Emily Brant'i bekliyorlardı. Gidip çağırayım mı diye sordu Vera Clayton. Blor bir dakika diye atıldı. Vera yine oturdu. Herkes Blor'a bakıyordu. ''Bakın'' dedi Blor. ''Sizi açık açık söyleyeyim. Bence bu işi daha fazla uzatmanın gereği kalmadı. Katili aramak da, evi aramak da boş bir şey. Neyin üstüne isterseniz yemin ederim, bence katil o kadın.'' ''Sebep ne?'' diye sordu Armstrong. Din aklını başından almış. ''Siz ne dersiniz doktor?'' ''Pekala olabilir'' dedi doktor Armstrong. ''Ne diyebilirim ki? Ama kanıtlayamayız.'' ''Kahvaltıyı hazırlarken çok tuhaf bir hali vardı.'' dedi Vera. Gözleri titredi. Buna dayanarak onu yargılayamayız, dedi Lombard. Şu anda hepimiz yarı deli sayılırız. O başka, dedi Blore. Hem plağı dinledikten sonra bir açıklama yapmayan tek o var. Neden? Çünkü açıklayacak şeyi yoktu da ondan. Vera kıpırdadı. Yoo, dedi. Haksızsınız. Sonradan bana anlattı. Wargrave, ne anlattı? Miss Claythorne, diye sordu. Vera, Beatrice Taylor hikayesini aktardı. ''Olduğu gibi anlatmış.'' dedi Yargıç Wargrave. ''Bence inanmamak için bir neden yok. Miss Claythorne sizce kendini suçlu buluyor muydu? Yani bir pişmanlık seziliyor muydu? Kalbi taş gibi olur bu ihtiyar kızların.'' dedi Blore. ''Kıskançlıktan 11'e 10 var.'' dedi Yargış Wargrave. Miss Brent'i toplantıya çağırmanın zamanı geldi artık. ''Bir şey yapmayacak mısınız?'' Diye sordu Bloor. Ne yapabileceğimizi düşünemiyorum, dedi yargıç. Kuşkularımız yalnızca kuşku olmaktan ileri gidemiyor. Doktor Armstrong'a rica edelim, Miss Brant'in davranışını iyice incelesin. Hadi, yemek odasına gidelim. Emily Brant'i bıraktıkları gibi aynı iskemlede oturur buldular. Halinde bir tuhaflık yoktu. Yalnız odaya girdiklerini duymamıştı. Sonra yüzünü gördüler kıp kırmızıydı. Dudakları morarmıştı. Gözleri açıktı. Ölmüş. dedi Bloor. Yargıç Warraven yumuşak, duru sesi ''Biri daha temize çıktı.'' diyordu. ''Ama çok geç.'' Armstrong ölü kadının üstüne eğilmişti. Dudaklarını kokladı, başını sallayıp göz bebeklerini inceledi. Lombard sabırsızca ''Nasıl ölmüş doktor?'' diye sordu. ''Biz ayrıldığımızda sapasağ adamdı.'' Armstrong'un gözleri kadının ensesindeki ize takıldı. ''Hipodermik şırınga izi bu.'' dedi. Pencereden bir vızıltı geliyordu. ''Bakın!'' diye haykırdı Vera. ''Bir arı! Bu sabah söylemiştim size!'' Armstrong katı bir sesle ''Arı sokmamış!'' dedi. Şirıngayı bir insan eli tutmuş. ''Hangi zehir verilmiş?'' diye sordu yargıç. ''Bir çeşit siyanür galiba!'' dedi Armstrong. ''Herhalde potasyum siyanür olacak. Anthony Marston'a verilenden soluğu hemen tıkanmış.'' ''Ya arı?'' diye haykırdı Vera. ''Rastlantı olamaz.'' ''Değil mi?'' Lambert katı bir sesle ''Yoo!'' dedi. ''Rastlantı değil. Katilimiz konuya yerel bir renk katmak istemiş. Şakacı biri. Tekerlemeye elinden geldiğince bağlı kalıyor.'' İlk kez böyle tiz çıkıyordu sesi. Sanki tehlikelerle dolu yaşama dayanamayıp en sonunda boşalmıştı sinirleri. ''Delilik!'' diye bağırdı. ''Çılgınlık!'' Hepimiz deliyiz. Yargıç durgun bir sesle, sağ duyumuz bütün bütüne yok olmamıştır umarım, dedi. Bu eve gelirken hipodermik şırınga getiren oldu mu? Doktor Armstrong doğruldu, kararsız bir sesle ben dedi. Dört çift göz onun üstüne dikildi. O gözlerin derin kötücül kuşkusuna karşı savundu kendini. Hep yanımda bulundururum. Bütün doktorlarda bir tane bulunur. Doğru dedi yargıç Wargrave. Peki şimdi nerede bu şırınga söyler misiniz? Odamda valizimde. Öyleyse söylediğinizi araştıralım bakalım. Beşi yukarı çıktılar. Ağızlarında bıçak açmıyordu. Valizin içindekiler yere boşaltılmıştı. Hipodermik şırınga ortada yoktu. Armstrong bağırıyordu. Biri almış diyorum size. Odada çıt çıkmıyordu. Armstrong'un sırtı pencereye dönüktü. Kuşkuyla kinle dolu dört çift göz üstüne dikilmişti. Wargrave'den Vera'ya bakıyor, umutsuzca yineliyordu. ''Biri almış diyorum size.'' Bloor'la Lombard göz göze geldiler. ''Bu odada beş kişiyiz.'' dedi yargıç. ''Katil içimizden biri. Durumumuz çok tehlikeli. Geri kalan dört suçsuzu korumak için elimizden geleni yapmalıyız.'' Söyleyin bakalım Doktor Armstrong. Ne ilaçlar getirdiniz yanınızda? Küçük bir ilaç çantam var, dedi Armstrong. İsterseniz göstereyim. Uyku ilaçları var. E, trinol, Sulfonal gibi. E, bromür, karbonat, bir de aspirin. Başka bir şey yok. Siyanür getirmedim. Bende de uyku ilaçları var, dedi yargıç. Sulfonal gibi. Fazla miktarda içilince uyuşturur insanı. ''Sizin bir tabancanız vardı Mr. Lombard.'' Philip Lombard sert bir sesle sordu. ''Varsa ne olacak?'' ''Doktorun ilaçları, benim sulfonal tabletlerim, sizin tabancanız, yani ilaç ve cephane ile ilgili ne varsa bir araya toplayıp güvenli bir yere koyalım. Sonra da hepimizin üstü odası aransın.'' ''Tabancamı vermem!'' diye haykırdı Lombard. Wargrave sert bir sesle, ''Güçlü bir adamsınız Mr. Lombard'' dedi. ''Ama müfettiş Blur da sizin kadar güçlü. Aranızdaki kavgada kim üstün çıkar bilmem ama size şunu söyleyebilirim Dr. Armstrong, Vera Clayton, bir de ben onu bütün gücümüzle destekleriz. Yani biraz daha direnirseniz yenilme şansınız artar.'' Lombard başını geriye attı, dişlerini gösterdi. <gülüyor> ''Peki, öyle olsun.'' ''Her şeyi hazırlamışsınız bakıyorum.'' Yargıç Wargrey başını salladı. ''Siz aklı başında bir adamsınız. Söyleyin, nerede şu tabanca?'' ''Yatağımın yanındaki konsolun çekmecesinde.'' ''İyi, gidip getireyim. Biz de sizinle gelsek iyi olacak.'' Philip dişlerini iyice göstererek gülümsedi. ''Kuşkulanıyorsunuz değil mi?'' Lombard'ın odasına yürüdüler. Philip yatağın yanına gidip çekmeceyi açtı. Bir küfür savurdu sonra konsol boştu. ''Tamam mı?'' diye sordu Lombard. Soyunuktu. Üstünü odasını aramışlardı. Vera Kreatorn dışarıda koridordaydı. Araştırma düzenli bir biçimde yapılıyordu. Sırayla yargıcın, Armstrong'un ve Bloor'un da üstleri odaları arandı. Dört erkek Bloor'un odasından çıkıp Vera'ya doğru yürüdüler. İlk yargıç konuştu. ''Sanırım anlarsınız Miss Kraythorn. Kimseyi kural dışında bırakamayız. Bu tabancayı ne yapıp edip bulmamız gerek. Yanınızda mayo vardır herhalde.'' Vera başını salladı. ''Lütfen odanıza çıkıp mayonuzu giyin, sonra yine aşağıya gelin.'' Vera odasına çıkıp kapıyı kapattı. Bir dakika geçmeden mayosunu giymiş olarak aşağıdaydı. Wargrave hoşnuttu. ''Teşekkür ederim Miss Kraythorn. İzin verirseniz şimdi odanıza arayalım.'' Vera, onlar çıkana kadar koridorda sabırla bekledi. Sonra içeri girip giyindi, yine yanlarına döndü. Şimdi bildiğimiz tek şey var, dedi Yargıç. Beşimizde de ne ilaç ne de buna benzer bir silah var. Bu iyi bir şey. Artık ilaçları güvenli bir yere koymanın sırası geldi. Kilerde gümüş bir sandık var değil mi? İyi ama, dedi Blor, anahtarı kime vereceğiz? Size herhalde. Yargıç Wargrave karşılık vermedi. O kilere doğru yürürken ötekiler arkasından geldiler. Kilerde gümüş takımlarla tabak çanağın yerleştirildiği küçük bir sandık vardı. Yargıçın gözetimi altında ilaçları yerleştirdiler, kilitlediler. Yargıç sandığı dolaba kaldırmalarını, dolabı da kilitlemelerini ileri sürdü. Sonra sandığın anahtarını Philip Lomber dolabın anahtarını blora uzattı. ''İçimizde en güçlü olanlar sizlersiniz.'' dedi. ''Birinizin ötekinden anahtarı alması biraz güç olacak. Hele biz üçümüz için bu olanaksız. Dolabı ya da sandığı kırarak açmak aptallık olur. Mutlaka gürültü çıkar çünkü.'' Durdu sonra. ''Yine de çözemediğimiz bir sorun var. Mr. Lombard'ın tabancası ne oldu?'' ''Bunu bilse bilse tabancanın sahibi bilir.'' dedi Blor. Philip Lombard'ın yüzü bembeyaz kesildi. ''Ser sen misin nesin be?'' diye haykırdı. ''Benden çalmışlar dedim ya!'' ''En son ne zaman görmüştünüz?'' dedi Wargrave. ''Dün gece yatarken çekmece Belki bir olay çıkar diye orada saklıyordum.'' Yargıç başını salladı. ''Araştırmamızdan bir sonuç alınacağını pek sanmam.'' dedi. ''Katil bu süre içinde nasıl olsa onu saklayacak bir yer bulmuştur. Sanırım kolay kolay bu işin altından kalkamayacağız.'' ''Tabancanın nerede olduğunu bilemem.'' dedi Bloor. Ama başka bir şeyin yerini bal gibi biliyorum. Hipodermik şırınganın. Gelin peşimden. Ön kapıyı açıp evin öte yanına götürdü onları. Şırıngayı yemek odasının penceresinden biraz ileride buldular. Yanında kırılmış bir çini biblo duruyordu. Altıncı küçük zence. Bloor hoşnutlu durumdan. Yalnız burada olabilirdi zaten, dedi. Kadın Kadıncağız öldürdükten sonra pencereyi açıp Şırıngayı fırlatmıştır. Sonra da masadan bir Bilbo'yu alıp şırınganın yanına atmıştır. Şırınganın üstünde parmak izi yoktu. İyice temizlenmişti. Vera kararlı bir sesle ''Şimdi de tabancayı arayalım.'' dedi. ''Tabii'' dedi Yargıç Wargrave. ''Ama birbirimizden ayrılmamamız gerek. Unutmayın ayrılırsak katile fırsat vermiş oluruz.'' Çatıdan mahzene kadar bütün evi aradılar. Tabanca... Ortada yoktu. İçimizden biri, içimizden biri, içimizden biri. Bu durmadan yenilenen iki sözcük saatler geçtikçe büsbütün çakılıyordu beyinlerine. Beş kişi, korkuya kapılmış beş kişi. Birbirlerini gözleyen, artık sinirlerindeki gerginliği saklamaya bile çalışmayan beş kişi. Gösteri kalmamıştı artık. Eskisi gibi zorla konuşulamıyordu. Korunma içgüdüsüyle birbirlerine sıkı sıkı yapışan düşmanlardılar sanki. İnsana benzer yanları kalmamıştı. Hayvanlara dönmüşlerdi. Yargış Wargrave, ihtiyar, bitkin bir kaplumbağa gibi kamburu çıkmış oturuyordu. Gövdesi kıpırdamıyordu bile. Yalnız gözleri canlıydı, tetikteydi. Müfettiş Blor daha bir kabalaşmış, ağırlaşmıştı. Av peşinde koşan bir hayvan gibi sakıngan, ağır yürüyordu. Gözleri kanlanmıştı. Hem vahşi hem de aptal bir hali vardı. Peşinden gelenlere saldırmaya hazırdı. Philip Lombard eskisinden de canlıydı. En ufak bir gürültüye bile kulak kabartıyordu. Adımları daha tez, daha hafifti. Zarifliğinden bir şey eksilmemişti. Sık sık beyaz dişlerini gösteriyor, gülümsüyordu. Vera Kraythorn hiç konuşmuyordu. İskendresinde büzülmüş oturuyordu. Boşluğa bakıyordu gözleri, başı dönüyordu. İnsanların önüne diktiği bir cam parçasına çarpan, ezilen bir kuş gibiydi. Kımıldayamıyor, kımıltısız kalmakla Kurtulacağını umuyordu. Armstrong'un sinirleri iyice bozulmuştu. Gözü seyiriyor, elleri titriyordu. Üst üste sigara yakıyor, yakar yakmaz da söndürüyordu. Bu zorunlu hareketsizlik ötekilerden çok tedirgin etmişti onu. Ara sıra sinirli bir sesle bağırmaya başlıyordu. Burada burada oturup bekleyecek miyiz yani? Bir şeyler yapmalıyız. Bir, bir ateş yaksak. Blor sakin bir sesle bu havada mı? Dedi. Yağmur yine boşanmıştı. Rüzgar camlara vuruyordu. Yağmur damlalarının iç karartıcı sesi delirtiyordu onları. Sessiz bir sözleşme vardı aralarında. Hepsi kütüphanede oturuyorlardı. Odadan yalnız bir kişi çıkabiliyor, dört kişi beşinci dönünceye kadar bekliyorlardı. ''Zaman sorunu'' dedi Lombard. ''Hava nasıl olsa açacak. O zaman bir şeyler yaparız. İşaret veririz, ateş yakarız, Biz sal yaparız. Bir şeyler olur canım.'' Armstrong kahkahayı bastı. Zaman sorunu ha. <gülüyor> Zamanımız yok ki hepimiz öleceğiz. Yargıç Wargrave ona karşılık verirken duru sesi son derece kararlıydı. Dikkat etmezsek çok dikkatli olmalıyız. Öğle yemeği zamanında yenmiş bitmişti. Ama hiç kimse kibar davranmaya çalışmamıştı. Beşi birden mutfağa girmişlerdi. Kilerde konserve yemekler bulmuşlardı. Mutfak masasının yanında durup ayakta yemişlerdi. Bir kutu dille iki kutu yemiş. Sonra yine birbirlerinden ayrılmadan kütüphaneye dönmüşlerdi. Oturup birbirlerini gözlemeye. Kafalarından geçen düşünceler acayipti artık. Korkunçtu. Hastalıklıydı. Armstrong olacak. Tam o anda yan gözle beni süzüyordu. Gözleri deli gözüne benziyor. Bayağı deli. ''Belki de aslında doktor filan değildir.'' Hı, tabii, ''Tabii, tabii değildir.'' ''Bir doktorun evinden kaçmıştır. Doktorla özenen bir delidir.'' ''Tamam, tamam. Ötekilere söylesem mi? Haykırsam mı? Ama o zaman kendinden kuşkulandığını anlar.'' ''Hem sonra öyle akıllı görünüyor ki... Saat kaç? Hala üç üç erek geçiyor.'' ''Tanrım çıldıracağım galiba.'' ''Evet, evet, Armstrong olacak.'' ''İşte bak, işte bak, işte bana bakıyor.'' ''Benimle başa çıkamazlar. Kendimi koruyabilirim. Daha önce de sıkışık durumlarda kalmıştım. Şu tabanca da nerede? Kim aldı acaba? Kimde?'' Kimse de değil aradık hepimiz arandık kimse de olamaz ama birimiz nerede olduğunu biliyor hepsi delirecek hepsi ölümden korkuyorlar hepimiz ölümden korkuyoruz ben de evet ama ölüm nasıl olsa gelecek araba kapıda bekliyor nerede okumuştun bunu kız ben kızı gözaltında tutayım evet evet kızı inceleyeceğim dörde yirmi var daha dörde yirmi var belki de saat durdu anlayamıyorum yo anlayamıyorum böyle şey olmaz olamaz ama oluyor Neden nedense uyanmıyoruz <gülüyor> kıyamet günü yo değil bir aklıma gelse başım başında bir tuhaflık var neredeyse çatlayacak çatlayacak ha, böyle şey olmaz saat kaç acaba öf tanrım saat daha dörde çeyrek var soğukkanlı olmadıyım soğukkanlı bir olabilsem en ince ayrıntısına kadar düşündüm korkacak bir şey yok onları aldatabilir bu, bu aldatması gerek ama hangisi sorun bu hangisi Evet biliyorum o kuşkusuz o Saat beşi vurunca Beşi birden ayağa fırladılar Vera sordu Çay isteyen var mı? Kısa bir sessizlik oldu Ben bir fincan içerim dedi Blor Vera kalktı Gidip koyayım dedi Siz oturun isterseniz Yargıç Wargrave tatlı bir sesle Kızım dedi Biz de seninle gelsek daha iyi olur Vera bir süre ona baktı Sonra kısa, tuhaf bir kahkaha attı. <gülüyor> tabii dedi. Sizin böyle düşündüğünüzü biliyorum. Beşi birden mutfağa girdiler. Verayla Blor çay yapıp içtiler. Ötekiler viski istediler. Yeni bir şişi açtılar. Kullanılmamış bir tribüşon çıkardılar çekmeceden. Yargıç hain bir gülümseyişle çok dikkat etmeliyiz dedi. Sonra yeniden kütüphaneye döndüler. Yaz olduğu halde oda oldukça karanlıktı. Lombert ışıkları yakmak istedi ama ışık filan yanmadı. Hiç de aklımıza gelmedi dedi. Bugün üreteçe kimse bakamadı. Rogers yoktu ki. Duraladı sonra. Dışarı çıkıp çalıştırırsak iyi olur herhalde. Kilerde paket paket mum gördüm dedi Yargıç Wargrave. Onları kullanalım daha iyi. Lombard dışarı çıktı. Ötekiler birbirlerini gözleyerek onu beklediler. Çok geçmeden bir paket mum ve bir yığın tabakla döndü. Beş mum yakıldı, odanın çeşitli yerlerine konuldu. Saat altıya çeyrek vardı. Altıyı yirmi geçe Vera daha fazla dayanamadı. Odasına çıkıp ağrıyan başını, şakaklarını soğuk suyla yıkayacaktı. Kalkıp kapıya doğru yürüdü. Sonra dönüp paketten bir mum aldı. Yaktı, tabağa biraz damlattı. Mumu iyice bastırdı tabağı. Odadan çıkarken kapıyı çekti, dört erkeği içeride bıraktı. Merdiveni çıktı, koridor boyunca yürüyüp odasının önüne geldi. Kapıyı açarken birden durdu. Burun deliklere oynadı. Deniz. Sen tredenlik denizinin kokusu. Evet, o kokuydu. Yanılıyor olamazdı. İnsan adada hep denizin kokusunu duyabilirdi ama bu apayrı bir şeydi. O gün kumsalda duyduğu kokuydu bu. Deniz alçalmış, kayalar güneşte kuruyan yosunlarla örtülmüştü. Adaya kadar yüzebilir miyim Miss Clayton? Neden adaya kadar gitmemem gerek? Şımarık Belet. O olmasaydı Hugo zengindi şimdi. Sevdiği kıza da evlenmişti. Hugo. Ama, ama Hugo yanı başındaydı değil mi? Yok. Odasında bekliyordu onu. Bir adım ileri yürüdü. Pencereden gelen rüzgar mumun alevini titretti, söndürdü. Karanlıkta birdenbire korktu. Saçmalama diye kendine güç verdi Vera. Bir şey yok canım ötekiler aşağıdalar dördü de odada kimse yok olamaz bir sürü şey kuruyorsun. Oysa o koku sen tredenlik kumsalının kokusu onu kurmuyordu işte o bir gerçekti. Üstelik odada biri vardı bir ses gelmişti kulağına kesinlikle gelmişti. Sonra orada öylece durup beklerken soğuk bir el değdi boğazına ıslak deniz kokan bir el. Vera avazı çıktığı kadar bağırdı, bağırdı, bağırdı, korkudan delirmişçesine ''İmdat!'' diye bağırdı. Aşağıdan gelen sesleri duymadı bile. Bir kapının açıldığını, bir iskemdenin devrildiğini, merdivenlere çıkan ayak seslerini duymadı. Korkusu o kadar büyüktü ki. Kapıdan sızan ışıkla mumların ışığı odasına hızla giren erkekler onu kendine getirdi. ''Ne oldu? Ne oldu ya? Aman tanrım bu da ne demek?'' Titredi, ileri doğru bir adım attı. Boylu boyunca yere düştü, bayılmıştı. Birinin üstüne doğru eğildiğini, başını zorla dizleri arasına soktuğunu hissetti. Şuna bakın, sesiyle kendine geldi. Gözlerini açıp başını kaldırdı. Ellerinde mumlar tutan erkeklerin neye baktıklarını gördü. Tavandan ıslak, geniş bir yosun parçası sarkıyordu. Karanlıkta boğazına değen oydu. Onu Ölümden geri dönmüş, boğulmuş, yapışkan bir el sanmıştı. Canını almak isteyen bir el. Delicesine gülmeye başladı. ''Yosunmuş!'' dedi. ''Yosundan başka bir şey değilmiş, koku oymuş demek.'' Sonra yine gövdesi uyuştu, dalga dalga bulantı kapladı içine. Yine biri başını dizleri arasına soktu. Çağlar geçmişti sanki. Bir şey tutuşturmuşlardı eline. Bardağı dudaklarına bastırıyorlardı. Konyak kokusu duydu. Bardağı sevinçle dikeceği sırada birden aklına geldi. Doğruldu, bardağı itti. ''Bu da nereden çıktı?'' diye sordu. Bloor'un sesi karşılık verdi. Konuşmadan önce durakladı Bloor. ''Aşağıdan getirdim.'' dedi. ''İçmem!'' diye haykırdı Vera. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Lombard güldü. ''Aferin doğrusu Vera!'' dedi. ''Korkudan kendinden geçmiş olsam bile sağduyun çalışıyor. Gidip kapalı bir şişe getireyim.'' Hızlı adımlarla dışarı çıktı. Kısa süren bir kararsızlıktan sonra Vera ''İyiyim şimdi.'' dedi. ''Biraz su içmek istiyorum.'' Armstrong onun ayağa kalkmasına yardım etti. Vera musluğa doğru sendeleyerek yürüdü. Bir yandan da Armstrong'u tutunuyordu. Bardağı doldurdu. Blor sinirli bir sesle ''Bu bal gibi konyak.'' dedi. ''Ne biliyorsun?'' dedi Armstrong. Blor öfkeyle içine bir şey katmadım ki dedi. Bunu demek istiyorsun galiba. Ben kattın demiyorum ki dedi Armstrong. Ya sen ya da bir başkası bu durumdan yararlanmak istemiş olabilir diyorum. Lombard koşar adımlarla içeri girdi. Elinde başka bir şişe konyakla bir tirbüşon vardı. Kapalı şişeyi vereye uzattı. İşte dedi. Aldatmaca yok. Tenekeyi sıyırarak mantarı çıkarttı. İyi ki evde bol bol içki var. Düşünceli insan şu Une Oven. Vera titremeye başladı. Armstrong bardağı tutarken Philip konya boşalttı. Hadi. İçimiz Clayton dedi. Oldukça önemli bir sarsıntı atlattınız. Vera bir iki yudum içti. Yüzü renklendi biraz. Philip Lombard gülerek he dedi. Tasarlandığı gibi başarıya ulaşamayan tek cinayet bu. Yani dedi Vera. Beni ''Öldürmek mi istediler?'' Lombard başını salladı. ''Korkudan öleceğini umdular. Bazıları ölür değil mi doktor?'' Armstrong çabuk karşılık vermedi. Kuşkuyla hmm dedi. ''Belli olmaz. Genç, sağlam bir kız. Kalbi falan da sağlam. Pek akla yakın gelmiyor ama...'' Blur'un getirdiği konyak kadeğini aldı. Parmağını içine daldırdıktan sonra diline dokundurdu. Yüzü hiç değişmemişti. ''Tadında bir şey yok.'' dedi blor öfkeyle yerinden fırladı bana bak dedi bu şişeye zehir kattığımı söylemek istiyorsan gebertirim seni konya içtikten sonra kendine gelen vera lafı değiştirmek için sordu yargıç nerede üç adam birbirlerine baktılar tuhaf bizimle gelmemiş miydi ben de geldi sanmıştım dedi blor ne dersiniz doktor siz merdivende benim arkamdaydınız Peşimden geliyor sanmıştım, dedi Armstrong. Bizden daha yavaş çıkmasında şaşılacak bir taraf yok. Yaşlı çünkü. Yine birbirlerine baktılar. Hamma tuhaf, dedi Lambert. Blor, ama onu bulmamız gerek, diye haykırdı. Kapıya doğru yürüdü. Ötekiler arkasından geldiler. Vera en arkadaydı. Merdivenlere inerlerken Armstrong, belki de oturma odasındadır, diye fısıldadı. Kolu geçtiler. Armstrong, Wargrave diye bağırdı. Wargrave neredesin? Yanıt yoktu. Yağmurun gürültüsünden başka hiçbir şey duyulmuyordu. Salonun kapısında Armstrong kas katı kesildi. Ötekiler toplanıp içeri baktılar. Biri bağırdı. Yargıç Wargrave odanın öteki ucundaki koltuğunda oturuyordu. İki yanında iki mum yanıyordu. Ama onları asıl şaşırtan yargıcın üstünde kırmızı bir yargıç cübbesiyle bir yargıç peruğu olmasıydı. Doktor Armstrong ötekilere yanaşmamaları için işaret verdi. Kendisi kıpırtısız gövdenin önünden sendeliyerek geçti. Eğilerek durgun yüze baktı. Sonra birden peruğu kaldırdı. Peruk yere yuvarlanırken altından geniş, çıplak bir alın çıktı. Alnının tam ortasında uçlarından bir şeyler sızan yuvarlak kırmızı bir bere vardı. Doktor Armstrong Cansız eli kaldırıp nabzı yokladı. Sonra ötekilere döndü. Sesi anlamsız, ölü, uzaktı. Vurulmuş. ''Tabanca!'' diye haykırdı Blor. Doktor aynı cansız sese devam etti. Başından vurulmuş. O anda ölmüş. Vera peruğu almak için eğildi. Sesi korkuyla titriyordu. ''Miss Brantin kayıp yün yumağı...'' ''Bu da banyonun kayıp perdesi'' dedi Blore. ''Demek'' diye fısıldadı Vera. ''Bunun içinmiş'' Philip Lombard birden gülmeye başladı. Tiz acayip bir kahkaha attı. ''Hahaha'' <gülüyor> Beş küçük zenci kardeş hukuka yazıldılar. Birisi yargıç olduğu geriye dört kaldı. İşte zalim yargıç Wargrave'in sonu. Artık karar veremeyecek. Kürsülerde oturamayacak. Dava özetleyip suçsuz insanları asamayacak. Eee Edward Satin burada olsaydı nasıl gülerdi? Nasıl kahkahayı basardı? Lombard'ın boşalışı ötekileri ürkütmüştü. Daha bu sabah dedi Vera. Katilin o olduğunu söylüyordun. Philip Lombard'ın yüzü değişti, ciddileşti. Alçak bir sesle "Biliyorum." dedi. Yanılmışım demek. İçimizden biri daha temize çıktı. Ama çok geç.